İyi akşamlar. TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bugün 15 Ramazan 1443 Cumartesi Ramazan'ı yarıladık. Yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Soruların cevaplardan daha önemli olduğuna vurgu yapan, bu niyetle yola çıkan yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Allah izin verirse Ramazan'a da uygun bir çerçeve içinde ki tüm programlarımız Ramazan'a uygundu. Hocam itiraz etmeden hemen söyleyeyim. Yunus Emre'yi konuşacağız. Yunus Emre ne demek istedi? Sorusunun cevabını arayacağız. Bunu katmanlara ayırarak. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ederim. Ramazanın yarısını çok böyle vurgulu söyledin. Ee, çok hanedim. belli oldu mu hocam? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, hocam Allah beni bağışlasın. Abi, Hepimizi bağışlasın. Cümlemizi bağışlasın yani. e, şimdi hocam Ramazan vurgusunu tabii şuradan yaptım. E, Sezai Bey Allah rahmet eylesin. Bir kez daha alalım Ramazan ayı şöyle hocam sanki, Ramazan ayı içerisinde her ne konuşulursa konuşulsun bir selam vermek gibi Ramazan'a dair, oruca dair bir girizgah, bir giriş, bir bağlam olmalı. O yüzden burada da yine geçen hafta da olduğu gibi gene bir oruç bahsine, Ramazan bahsine değinmek isterim. Neresinden değinsen bilmiyorum biraz çünkü iyi olduğum konulardan biri değil Ramazan ve oruç. Dolayısıyla belki siz bir yerinden e, görürsünüz orucu ve Ramazan'ı e, diyen eğitim var. Konularda zaten biliyorsun, e, hemen hemen tüm kanallarda, tüm ortamlarda günün anlam ve önemi dikkate alarak konuşmalar oluyor zaten. Bizim onların üstünde, onların üzerine söz söyleme behrimiz yetkimiz yok zaten. Onun için biz bildiğimiz alanda konuşalım ama şu var tabii, bir zamanın kendisi, bir zamanın kendisi bereketliyse, o zaman içerisinde yapılacak her şey zaten bir bereket verir bize. Ramazan ayındayız. Bu ayın kendisinden çok... ...o aya yüklenilen anlam önemli. Neticede zaman... ...kendinde bir kutsal değildir. Bir mekan da kendinde kutsal değildir. Ona bir yükleme yapılır. O yüklemeyi yapan inandığımız... ...dinin... ...vahyin kendisi... Dolayısıyla e, o yükleme neticesinde zaman bir anlam kazanıyor ve bu anlamdan pay aldığınız müddetçe yaptığınız eriş anlam daha ne geliyor. Eyvallah. Öyle diyebiliriz. Dolayısıyla tamam. bir okumada, bir ilmi çalışmada e, o bağlam içerisinde anlamlı bir eylemdir. Eyvallah. Benim tabi e, kaçtığım ve kaçmaktan mutlu olduğum yer şurası hocam. Oruç e, hani insanı e, o kudretli insanı Kırıyor, döküyor, o, zayıf. O senin bireysel tecrübenin tecrüben, genellemiyelim onu. O kıymeti buluyoruz. Bazen de diriltiyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Evet. Eyvallah. Hocam şimdi Yunus Emre'yi konuşacağız. Sizin ifadenizde Türkçe'yi bir medeniyet dili haline getiren ismi konuşacağız. Evet. Biraz sonra 13. yüzyılın ikinci yarısı, 14. yüzyılın başı gibi bir aralıkta ne oldu? Evet. evet. Sorusunu. Ama az önce size söyledim. Şimdi buraya gelirken sevgili refikimiz İsmail Kılıçarsan İhsan Hocama çok çok hürmetlerimi ilet. Bir de sorun var dedi. Sorusunu da şundan dolayı sordu. Bilenler bilir. Hocam bu sorunun karşılığında bir paragraflık bir şey söylerse ben oradan 5 yazılık malzeme <gülüyor> çalarım. O da mirimarıdır. Sorun olmaz eyvallah. dedi. Yunus Emre'nin bir dizesinden hareketle Bir yoksula vardın ise Bir yoksula? Vardın ise. Vardın ise. Nedir? Ne demektir? Yoksula varmak nedir? Şimdi tabii ee, e, bağlamına bakmak lazım. Yani sıbaki, bunun evet. siyakı, siyakı, nedir ona bakmak lazım. Hangi divandan mı, e, nüsiyeden mi onların hepsini görmek gerekiyor. Bunları bir ee, not olarak koyalım hocam. Şu anda ama, sadece yok, tamam, bağlamda. Ben söyleyeceğim. Yani ben bir yapayım evet. da. Şimdi iki şekilde anlaşılabilir bu. E, bağlamına dikkat almadan söyleyeyim bir hani bizim felsefede ontolojik dediğimiz açıdan şimdi yoksul fakir e, kelimesi esas esasibarla e, felsefi bir kelimedir bizim geleneğimizde e, varlığını canabı Hakka borçlu olan demek yoksa mal mülk yokssun anlamında değil de hmm. el fakir ile Allah Te hani ya yani alimler kendilerine Oradaki el fakir insanların hani vay be adamın e, malı mülkü yok gibi zannediyorlar. Kast edilen yani biz mümkün e, varlıklar dairesinin bir üyesiyiz. Varlığımızı sürekli olarak ama Cenab-ı Hakk'a borçluyuz. E, ona e, ihtiyaç dolayısıyla yoksuluz o açıdan. Hmm. Herkes yani var, fakir. Tabii tab tüm, e, va tüm var olanlar varlıklarını Cenab-ı Hakk'a borçlu olmakları bakımından yoksuldurlar. Bunun farkında olanlar... Bunun, bunun farkında olduğun zaman zaten şükür makamına çıkıyorsun. Hmm. Hamd makamına çıkıyorsun. E, huz, huzurda oluyorsun sürekli. O i̇kincisi ise e, daha böyle nasıl diyelim e, toplumsal ekonomik bağlamıyla e, Yunus'un ve o dönemin e, insanların zihninde olan e, herkesin yoksul olmasına... Ne demek bu herkesin yoksul olması? Biriktirmeye karşı bir tavırları var. Sufilerin. Hiçbir şeyi biriktirmeyeceksin. Günahı da, sevabı da, malı da, mülkü de her şeyi dağıtmak gerekiyor. Yani refahı dağıtmak anlamında. Çünkü bir şeyin fazlasını taşımak hem sorumluluğu artırır, hem de insanı meşgul eder. Yük olur, Yük olur tabii. Hamallık'a dönüşür bu. O açıdan her şeyi dağıtmak, her şeyi dağıttığınız zaman hepimiz yoksul oluruz. Kimse kimseye ihtiyaç duymaz anlamında. Çünkü refahı, birikimi, o artı değeri paylaştırmışız demektir. Yunus Emre'nin zihniyetinde ya da o dönemde yaşayan, biraz sonra geleceğim ona. O dönemde yaşayan özellikle nasıl diyelim pratik tasavvuf, yani böyle teorik, metafizik bir hakikat araştırması anlamındaki ekbiri gelenek değil de, e, bu yaşama ağırlıklı tasavvuf e, büyük oranda elindekini paylaşmayı, elindekini dağıtmayı, e, elindekini e, biriktirmemeyi kısaca diyelim e, önemseyen bir hareket. Hele hele Anadolu'nun o şartlarında insanların e, gerçekten ihtiyaç içerisinde olduğu o dönemde e, bunu çok önemsiyor. E, şey tasavu ve dergahlar, tekkeler de bunun için organize oluyorlar. Bu anlama gelebilirler. Yani i̇ki şekilde bir çağrışım yapar bende açıkçası. Eyvallah. Bilmiyorum İsmail Kılıçdaroğlu'ndan dostumuz kaç yazı çıkartır? Ee, hocam çıkartır, çıkartır. Tanıdığım kadarıyla buradan birkaç yazı <gülüyor> Eyvallah. çıkartır Eyvallah. inşallah. Şimdi bir ben gene... Ebu Zer meşrep bunlara. Anlatabiliyor muyum? Şöyle yalnız bak miskinlik değil ki Şimdi oradaki miskinliği de yanlış anlıyoruz biz. Yok iken eee hmm. Konuşmuyor bu insanlar. Yok iken insan miskin olur zaten. Yok ne konuşacaksın? Varken yok gibi yaşamayı önemseyen insanlar bunlar. Dağıtmak da bununla alakalı. Var iken yok gibi yaşamak. İşte i̇bn Haldun'un de üzerinde durduğu i̇bn Haldun'un konu biliyorsun tasavvuf kitabı var bu çerçeğinde. Ebu Zer el-Gifari gibi. Yani Ebu Zer biliyorsun döneminin ilk on zengininden biri neredeyse. Ama ona, o e, mana, mülke, ram olmamak. Eee... Onu sırtına almamak, onun üstüne binmek. Binmeyi hmm. bezebilmek. Ee, o için bunlar Ebu Zer Meşrep diyorum ben bu tür insanlara. Ee, Yunus'un kastettiği biraz da bu. Ee, eyvallah. Hocam şimdi gene bir girizgah yapacaksınız tabii. Yunus Emre'nin e, çağı, e, ne yaptı, ne söyledi, söylediği nasıl anlaşıldı, bugün nerede duruyor gibi. Evet. Ama öncesinde şeyi sormak isterim. Demin belirttiniz diye o bağlamda mı anlayalım bundan sonraki bir buçuk saat boyunca ki söyleyeceklerinizi Sufilerin yaklaşımı mesela ile ilgili bir şey evet. Bu Zer Meşrep dediniz hı hı. bu ya da Yunus'un diğer yaklaşımları, önerileri, itirazları tek değil bu o dönemde tabii. yani diyelim ki Hacı bektaş Veli Aşık Paşa o dönemdeki hemen hemen Anadolu'da bulunan Sufi pek hepsi değil tabi de e, pek çok e, Sufi hareket 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde hareket ediyor. Ama bağlamla, tarihsel bağlamla alakalı bu tabi. E, bu topraklarda kurulan, oluşan e, neşet eden İslam dünya görüşü topyekun bunu söyler diyebiliyor muyuz? Yoksa hususen şu grubun e, Sufilerin yaklaşık Yok, yani bak, o ayrımı özellikle mi yaptınız? Zaten, Onu sormak e, istedim. İslam'ın e, gramatik olarak temel esprisi bu zaten. Ee, artı değeri paylaştırmak. Bunun üzerine konuştuk defa ile. Evet. Ee, o ayrı bir konu. Orada herkes müşterek ama bu dönemin kendine özel şartları var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. şimdi Yunus Emre, Hacı Bektaş, Aşık Paşa, Ekberi gelenek o dönemde işte Saddettin Konevi ve benzerlerine dikkat ettiğimiz zaman hatta işlaki meşrep, Gelenek de bu, bu dönemde yine yükselişte. Ee, i̇nsanı merkeze alan bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyoruz. İnsan merkezli düşünüyorlar. Ve insanın ferdiyeti. Şimdi o zaman şu soruyu soracağız. İnsanın ferdiyetinin e, askıya alındığı, e, ıskanandığı e, durumda ne olur? Yani bir kültür düşünün. Bir medeniyet hareketi düşünün. Bir ortam düşünün. Burada insan fert olarak e, ıskalanıyor. Ya da e, askıya alınmış ferdiyeti. Eritil, erimiş. Ortadan kalkmış. Toplumun içerisinde mi yoksa? Her açıdan. Kapitalist e, dönemdeki insanın pozisyonu. Zaten kapitalist olması gerekmiyor. Şimdi bu dönemde de böyle. Bu kapitalist bir dönem değil ama burada da Yunus'un, hmm. Aşık Paşa'nın ve diğerlerinin... ...insan ferdiyetini öne çıkartmasının nedenini anlamak için söylüyorum. Hmm. Çok farklı bir Yunus konuşuyoruz dikkat edersen. Evet. Yani daha önce verdiğim konferanslardaki konu buradaya gitmez açıkçası. Ağır yani. Şimdi e, mesela bak... ...madem söyledin... E, ...şimdi batı kültürüne bakalım. Şimdi mesela... ...Heidegger'i okuduğun zaman... ...Heidegger'in en çok şikayet ettiği konu ne? İnsanın ortadan kalktığı insanın, zatının, ferdiyetinin ortadan kalktığı yani... işte Hegel'e bak... özellikle Alman romantizmine baktığınız zaman... Vico'dan itibaren... ki Vico, Nifton'un çağdaşı. Bark Bark diye baktığınız zaman... mesela... nedir onun adı? Fransız varoluşlarına baktığınız zaman... şimdi hep... vurguladıkları şey şu... öyle bir dünya tasviri var ki... insan yok içinde. Bu tabi Descartes'ci... E, ontolojiden kaynaklanıyor. Siz evreni e, ölçülebilir, sayılabilir, hesap edilebilir bir entiteye dönüştürmüşsünüz. Bir var olana dönüştürmüşsünüz. Ve insanın da birinci vazifesi e, bu hesaplanabilir, ölçülebilir evrenle kognitif, bilişsel bir ilişkiye girmek. Bu kadar. Kendinde bu değerli de sadece buraya has zaman e, insanın içinde olmadığı bir dünya varsaymış oluyorsunuz. Hatırlarsan geçen hafta dedik ya mumyalamış bir evren. Narkoz verilmiş. Evet. Anesteziden geçirip bayıtılmış bir evren var. Hatta bayıtılmış bir insan onunla muhatap. Canı olmayan, hisleri olmayan, duyarlılıkları olmayan. Ondan sonra bir insan bir bir tür, tür yapay zekaya dönüştürmüşsünüz. Ve burada siz insanı iskalıyorsunuz. İnsanı askıya alıyorsunuz e, tabir caizse. E, şimdi Bergson'u mesela hatırla. Berksol neye itiraz ediyordu? Ee, i̇nsanı sadece entelektüelist, kognitif bir kişi olarak e, tanımlıyoruz. Ve evrenle ilişkiye sokuyoruz. Ortaya bir e, bilimsel bilgi ve o bilimsel bilginin e, inşa ettiği bir yapı var ama... ...mesela sanat yok ortadan içinin dediği gibi. Hani hatırla Aliya'nın çok güzel bir sözü var sık sık tekrar ederim ben. Bilim evet ama sanatın kurduğu bir dünyada. Çünkü insanın içinde yaşadığı dünya bilimin dünyası değil... Descartes'ten itibaren kurulan dünya sadece bilimin tanımladığı bir dünya. Tekrar diyorum. Bilimin tanımladığı dünya ya da bilimsel bilgi kendinde problemli değil. Onu tekleştirmek. Onu kapalı bir yapıya dönüştürmek problem. Böyle bir dünyada dikkat et. Düşünürler çıkıp diyorlar ki ya yapmayın. Yani insan diye bir şey var. Biz severiz, seviliriz. Kavga ederiz, aşık oluruz. Değil mi? Didişiriz. ''Canımız yanar, anlam dünyalarımız var, değerlerimiz var, bu kadar formel, biçimsel değil.'' derler. Şimdi bu insanın ferdiyetinin tehlikeye girdiği her dönemde o kültüre mensup bazı isimler öne çıkıp insanın içinde olduğu bir dünyayı nasıl tasavvur edebiliriz sorusunu soruyorlar. Evet. Hmm. Bu dönemlerden biridir Yunus Emre'nin. 13. Emre yüzyılın tabii. ikinci yarısı da tabii, böyle bir tabii. dönem. Yunus Emre'nin yaşadığı dönem 1240-1320. Peki hocam şimdi e, bu Viko ile beraber e, o, oradaki batıdaki insanın anlamının yok edildiği, perdeiyetinin yok edildiği tablonun nasıl dünyanın oraya nasıl geldiğini biliyoruz. Hı hı. Şimdi 13. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle i̇şte dünya nasıl oraya da, geldi? Evet, tam da onu söyleyeceğim. Yani bu... Mekanik bir bilim olmadığı hiç olmadığına göre o dünyada hangi açıdan Oraya insanın gel. ferdiyeti ya da insanın kendisi tehlikeye giriyor ki bazı düşünürler çıkıp ya bir dakika diyebiliyorlar. Şimdi hatırla İbn Arabi'nin Füsus'unun son bahsi Muhammed bahsidir. Hazreti Peygamber'e hasedilmiştir. Füsus'un özelliği nedir? İnsanlık insanlık tarihini peygamberler üzerinden okumak. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberlerden üzerinden okumak ve her bir peygamberin insanlığa getirdiği bir özellik var. Ve bir sonraki peygamber kendinden önceki tüm peygamberin özelliklerini içermekle birlikte artı yeni bir özellik getirir. Bu şekilde tarih gider. En son Hazreti Peygamber kendine kadar ki tüm peygamberlerinin özelliklerini içermek yanında bir tane değil iki tane özellik getirir. Bunlardan birincisi dikkat et ferdiyettir. İnsanın ferdi olmasın yani amentü diyebilecek, Cenab-ı Hak tarafından muhatap alınacak, mükellef kılınacak, mesul kılınacak. Dolayısıyla kısaca halife olacak insan. Çünkü ferdiyeti olmayan insan halife olamaz. Değil mi? Ee, şimdi şimdi düşün, i̇bn Arabi bile o dönemde e, ferdiyetin e, önemine işaret ediyor. Tamam Şimdi dolayısıyla... E, bu biraz önceki cümlelerimi tamamlayacak şekilde söyledim bunu. Ne oluyor o dönemde? Ki e, bazı isimler bunlar sadece sufiler değil. Yani pratik anlamda yaşama felsefesi diyebileceğimiz tasavvufi çevreler değil. Nazari tasavvuf dediğimiz bizim irfan. Ve başka e, mesela i̇bn Sina'cılar, o dönemdeki kelamcılar hatta. Ve benzeri İslam dünyasında 13. yüzyıldaki... E, cari, mütedavil, yani ilim kamuoyunda gördüğümüz pek çok okul ve ekol bu fikri ortaya çıkartıyor. E, ferdin e, tanımlanması, ferdin muhafazası, e, insanın askıya alınmışlığının giderilmesi, insanın askıdan indirilmesi daha bir caizse ve insanın içinde bulunduğu bir dünyanın Tekrar tanımlanması ve inşa edilmesi meselesi. Ya. Şimdi nereden kaynaklanıyor? Bunun bir <gülüyor> tarihsel hadiselerle alakası var. Bir de teorik bir tarafı var. Şimdi önce tarihseline bakalım. Moğol meselesi var. Değil mi? Şimdi Moğol meselesini çok hafife alıyoruz biz tabii. Şimdi i̇bn Esir diyor ki meşhur tarihçi Hz. Adem'den bu yana insanlığın başına gelen en büyük felaket diyor. Şimdi bu kadar insanların... E, ...hafızasında bir tramva ya neden olmuş. Hmm. E, nitekim Yunus Emre'nin şiirlerine baktığın zaman... ...nefsini Tatara benzetiyor yani Moğol'a. Yani en acımasız buradaki nefis olumsuz anlamda nefis. Hmm. Kendilik anlamındaki olumlu anlamda değil. Yani kötü tarafı. insanın karanlık tarafı. O e, çukur tarafı yani. Bunu hep Tatara benzetiyor. Ve onu öldürmeyi, onu ortadan kaldırmayı e, teklif ediyor. Yunus'un şiirinde bile en az ben iki tane hatırlıyorum şiirinde, divanında. Dolayısıyla fiziksel olarak insanın ortadan kaldırıldığı, düzenin bozulduğu, şehrin darmadağın edildiği, insanın artık nasıl diyelim korktuğu ve bu korkun neticesinde de kendinden bile kaçtığı bir durum var. Burası önemli bir uzlet. Hmm. Saadettin Konevi bile büyük bir arif olmasına rağmen insanın kendi içine dönmesinden bahsediyor. Yani çevreyle artık öyle bir durumdayız ki bırakın etrafı, kendi içinize dönün. Kendinizi kurtarın anlamında yani. Hmm. Bu bu dönemde yoğunlaşıyor ya hocam. Bu. Evet. Bununla mı? Doğrudan Moğol'un bir Ümit yokmuşçasına her şeyi dümdüz ettiği o vasat dolayısıyla Bu birinci, dedim harlanıyor. ya bu pratik tarafı. Yani hmm. ekonomik, tabi, şimdi devlet çökmüş. Bir kere şunu unutmayın, Türkler bu süreçte e, birlikleri parçalanmış vaziyette. E, yani düşün, Selçuklulardan bu yana İslam dünyasında bir Türk hakimiyeti var. Özellikle Doğu İslam dünyasında bu parçalanmış vaziyette. İktidarı kaybetmiş ondan sonra yöneticilik vasfını kaybetmiş. Çok özür tam tarih söyleyelim hocam. 1250 e, 1340 1300... köse Köseda ama biz bunu tabii 1220'lerden itibaren Moğolların e, Harizmşahlar'a hücum etmesine itibaren başlatıyoruz. Yok şeyi, e, Yunus Emre ve bağlamını konuştuğumuz tarih aralığı- 1240-1320. Bunu konuşuyoruz. Tam işte 1243 e, Köseda Savaşı. Yani Yunus Emre doğduktan 3 yıl sonra. Hmm. Bir de büyük nüfus hareketlerini düşünün. Hep Aslında var ya bu tür şeyler anlamak için şu anda içinde yaşadığımız çağı düşün. Filistin'i düşün mesela. Doğru namaz kılamıyor insanlar ya. Devamlı e, tehdit altında olmak ne demektir? Tehlike altında olmak ne demektir? Maddi ve manevi. İşte ya da Ukrayna'yı düşün. Ya da işte ne bileyim Doğu Türkistan'ı düşün işte ne bileyim, Latin Amerika'daki durumlar, yani bu sadece A grubu, insanın tehlike içinde olması, maddi ve manevi varlığına kast ediliyor olması, yarının öngörememesi, yarın ne olacak bilmiyorsun ya, bir kurallılık, bir düzenlilik yok. Böyle bir durum düşün. Yani şu anda içinde yaşadığımız durumu idrak ettiğin zaman, bunlar da insan olduğuna göre aynı ve daha da yıkıcı, bugün işte diyelim iletişim, ulaşım ve benzeri araçlar işte nedir devlet, uluslararası kuruluşlar, kurumlar falan. Ha o ne kadar adil ayrı bir konu ama. Bir makyaj var en azından o zaman anasından. iletişim adına bir makyaj bir, bir, var. Bir şey var yani en azından. Sesiniz çıkarsa ve gücünüz varsa en azından bir şey kopartabilirsiniz. Evet. Ama o dönemde o da yok. İletişim, ulaşım ve benzeri. Yani öyle sahneler var ki bunları anlatsak hakikaten Ramazan'ın <gülüyor> anlam ve önemine aykırı cümleler kurmak zorunda kalırız. Moğol'un yaptığı Tabii. yani, o yani Moğol, İbni Esir Hz. Adem'den itibaren kesinlikle. böyle bir şey yok demiş tabi şeyi Birleşik Devletleri görmediği için bugünkü örneği de o herhalde oradaki barbarlık, kural tanımazlık tabi ama işte bugün yine neticede bu iş parça parça oluyor o dönemde topyekün bir hareket var. Coğrafyayı ile geçiriyorlar medeniyeti tahrip ediyorlar, şehirleri yakıp yıkıyorlar değil mi? Evet. Ee, i̇nsanlar müthiş bir panik ve korku halinde zaten bu Cengiz'in meşhur cümlesidir Cengiz Han'ın e, insanların kafasında e, korku yaratmak önemli. Onun için e, tüm yapıp ettiklerini e, şeye benziyor bu kapitalizmin para anlayışına benziyor. 300 milyar 500 milyardan bahsediyor yok öyle bir para. Yani onun bir şeyi var. Söylentisi var. Asası yani. var yani. Onun gibi... Bir politik olarak yapıyor. Tabii, tabii tabii. Yani inanılmaz bir özellik ilk dönemde yapılanlar böyle bir korkuyu yani yenilmezlik, acımasızlık korkusunu yiyorlar. Burada sadece bir parantezim var hocam. Şu. Şimdi biz önceki 2-3 programda o Merakadan itibaren medrese o şeyden kurucu coğrafyamızdan bu tarafa Anadolu'ya gelen harekette ulemanın şöyle bir fotoğrafını görmüş idik. Bunlar işte Moğolla nispeten uzlaşarak siyaset yaparak vesaire alanlarını korumaya çalıştılar, medeselerini devam ettirdiler, Anadolu'ya toplandılar, kaynamalarını ürettiler. İşte Anadolu burada istisna. Hmm. Onu söylüyorum. Şimdi Anadolu'nun özellikle şimdi Anadolu İlhanlılara kadar Bizans'ın bir parçasıdır. Selçuklu döneminde bile büyük oranda Doğu İslam coğrafyası tam bir entegrasyon söz konusu değil. Hmm. Çünkü henüz daha nüfus e, homojen değil. Kültür homojen değil. Siz oralara yavaş yavaş yayılıyorsunuz. Yani Selçuklar'ın kendini göstermeye başladığı çağ ya da Anadolu'nun homojenleşmeye başladığı çağ 1150'den başlıyor. Sultan 1. Mesut'ta da başlıyor. E, o dönemde elbette beylikler, danışmentliler, diğer beylikler bir şeyler yapıyorlar ama çok lokal onlar. E, mahalli yani. E, sonra Ulu-Keykubat dediğimiz Alaaddin Keykubat döneminde o da yine ortadoğudan gelen büyük bir e, ulema göçüyle birlikte entelektüel bir hareketi başlatıyor. Zaten hemen akabinde de kese oluyor vefat ettikten sonra. Şimdi Anadolu'nun şöyle bir özelliği Uç Anadolu ve e, Moğollar istikrara kavuştuktan, devlet tecrübesi edindikten... Ve geçen hafta bahsettiğimiz o merakat ı Tebriz ve benzeri faaliyetleri organize ediyorlar ama... ...Anadolu... ...bir çatışma alanı olmaya devam ediyor. Özellikle Muhittin Pervani öldükten sonra. Yani düşünün Gaza'nın Müslüman olmasına rağmen... ...Anadolu'daki... E, ...o şey e, nasıl diyelim... E, ...kaos ortam, katik ortam devam ediyor. Çünkü oradaki Moğol valiler isyan ediyorlar... ...uçlarda. Hmm. Şimdi... E, ...Anadolu'nun istikrarı bozulduğu için... E, Beyliklere dönüşüyor birden. Beyliklerin kendi arandaki çatışmalar, uçlardaki problemler. Yani onu tabii siyasi tarihe girer onlar anlatmak e, karışık bir şey var. E, bu işin, bunun üzerine çok konuşulabilir. Ama neticede burada, e, o kavatik ortamda e, insanın değeri nedir, e, insanın yeri nedir soruları var. Bir de bunun teorik tarafı var. Yani o dönemde, klasik İslam düşünce geleneğinden gelen bir teorik taraf var. O da şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bu teknik bir şey olduğu için hafifleterek, basitleştirerek anlatıyorum. Biz gerçekliği, hakikati bilebilir miyiz sorusuna bu 13. yüze geldiğimizde galiba bilemeyiz ya da belli bir oranda bilebiliriz gibi bir kanaate varılması. Bu batıdaki kant krizine benziyor. Bununla ilgili ben bir yazı yazdım. Yani biz aslında insan olarak sınırlıyız. Duyularımızla, aklımızla sınırlıyız. Gerçekliğe erişimimiz sınırlı. Dolayısıyla biz hakikati biliyoruz dediğimizde aslında biraz iyimser davranıyoruz. Buna iyimser kötümserlik, i̇yimser, yani iyimser şüphecilik denebilir. Mücmel olarak, genel olarak bir şeyler biliyoruz. Eşyanın ahvalini, halini biliyoruz ama hakikati bilemiyoruz. Bilimlerimiz ister fizik olsun, ister efendim biyoloji hangi alana ait olursa olsun, tek tek bilimler bile bize bir tür nesnenin kendisini, sunuşunu, zahirini bilebilir. Hatırlarsan Gazali konusunu anlatırken İbn-i Sina'cı yöntemin de buna neden olan bir tarafı i̇bn Sina'nın yorumunun da adı. i̇bn Sina'nın kendisi Yorumlar. değil de yorumunun böyle bir sorun ürettiğini söylemiştik. Şimdi şöyle düşün. İnsanın en nihayetinde muhatap olduğu gerçeklik, iki büyük gerçeklik var o dönem için söyleyeyim Bir evren, yaratılmış kitap diyorlar buna. Tekvini kitap, bir de Kur'an-ı Kerim tenzili kitap. Her iki küme ile ilişkimiz bize tam bir bilgi vermiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerimle olan irtibatımız da pek çok bilimleri gerektiriyor. Bir kere dil bilimleri var. Arapça var, sarfın nahvi, belâhatü şüyü buyu var. Tamam mı? Ve bunların da tarihsel tevatürle geldiğini biliyoruz. Dil dediğin tarihsel bir hadise. Ve siz 13. yüzyılı yüzyılıdasınız. Bu süreç içerisinde geliyor. onun sağlam ve kesin bir tespitini yapmanız mümkün değil. Değil mi? Emin olamazsınız. Emin evet. olamazsınız. Başka bir sürü yöntem var. Dolayısıyla sizin belirli karinelerle yakınsak bir bilgi elde ediyorsunuz. Gerçeklik hakkında da duyularınızdan tutup kullandığınız yöntemler... Hatta hatırlarsanız Tebriz'i anlatırken söylemiştik. Matematik mi doğayı bir gerçekliği bilir, mantık mı bilir tartışmaları var. Tam da bu dönemde bu tür şeyler var. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Ne oldu? Bir soru soracak. Ha ben he, zaman mı doldu yine? O da doldu ama hemen sorayım Hı, siz he. cevap verin hocam sonrasında şeyi bitirin bağlayalım. Burada mesela sizin şahsi kanaatiniz nedir hocam? Baskın. Biz gerçekliğe ele geçirme, gerçekliği bilme meselemiz çok sınırlıdır yorumuna ulaşıyor ya. Evet. Burada Bunu, şahsi kanaatinizi çok merak ediyorum. Sosyal ve siyasi hadiseler sonrası yani sosyal ve siyasi bağlamı daha baskın bir sonuç yorumumu bul, Şimdi şöyle sizce? bu sadece teorik olarak kalsa yani diyelim ki sosyal düzen var. Ekonomik düzen var. Her şey yerli yerinde. Bunu biz teorik olarak tartışıyor olsak, Hı. bunun bir anlamı olabilir. Yani belli bir yere kadar bizi etki yapar ama hepsi bir araya geldiği zaman içinde bulunduğunuz mekanda hiçbir şey, hiçbir eşya yerinde değilse, bu da büyük sıkıntı yaratır. Anlatabiliyor muyum? Bir de tabii o dönemde mesele sadece basit anlamıyla bilimsel bilgi meselesi değil. Yani gerçekliğe ilişkin bilgimizin yakınsak olması bizi pek de e, pratik sonuç almak kaydıyla sarsmayabilir. Yani şu bardağın hakikatini bilsem ne olur bilmesem ne olur. Ben bunu kullandığım müddetçe Hı -hı. çünkü nesne sadece bilinebilirlik tarafıyla bana kendini sunmuyor. Azam onun bir kullanabilirliği var. İşlevselliği var İşlevselliği bilmesem var. de onu kullanabiliyorum. Yani ben onu kullanabiliyorsam ve işime yarıyorsa Hı -hı. E, o, o bir belli bir oranda değiyorum demektir. Bununla idare edebilirim. Ama şimdi bir de Cenab-ı Hak var. Senin manevi bir tecrüben var. Orada böyle ihtimali bir bilgi, olasılıklı bir bilgi idare edebilir misin? Edemez. Edemezsin. Yani bu büyük bir sıkıntı doğuruyor. O dönemdeki evet. sistemlerde holistik bütüncül sistemler. Dolayısıyla senin burada aldığın bir karar diğer tüm cümlelerine sirayet ediyor. O zaman ortaya bir bunalım çıkıyor. Evet. Şimdi bu dediğim gibi teorik olarak kalsa belli bir Çevrenin kendisi arasındaki tartışmanın konusu olarak kalsa sıkıntı değil ama diğer unsurlarla birleştiği zaman, ekonomik, politik, askeri, ticari çöküntüyle birleştiği zaman hmm. e, ortaya şiddetli bir sarsıntı çıkıyor ki bunun sonucu çok ilginç bir şekilde un e, biraz sonra belki ikinci şeyleri uzlet dediğimiz o dönemde ya dünyadan kaçma, varlıktan kaçmaya dönüşüyor. Bu, bu, bunun üzerine durmak gerekiyor. Dönüşte duradım. Özellikle 13. yüzyılda. Ee, Yunus Emre'yi doğuran e, atmosferde i̇şte, tam olarak çok bu. Çok ilginç Yunus Emre ve e, Hacı Bektaş gibi o dönemdeki e, özellikle Orta Asya kökenli Sufiler tam e, adlarının tersine e, uzlete değil e, meydanı tercih ediyor. Toplumu tercih ediyorlar. Yazdıklarıyla da anlaşılıyor. Sır yazdıklarıyla değil, yaptıklarıyla da. Yani Yunus Emre'nin seyahatlerine bir bak. Yani öyle bir yere çekilip kafamı dinleyeyim, ibadet Şehir edeyim yazayım. değil. Ha. O değil yani. Adam Azerbaycan'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor, Anadolu'yu dolaşıyor. Aşık Paşa da öyle. Hacı Bektaş zaten biliyoruz. Ee, hmm. Pek çok e, Sufi o dönemde. Neyin peşindeler onun üzerine konuşmamız lazım. Dönüşte e, o zaman e, Türkmen kocasını, şimdi bir giriş yaptınız hocam, evet. güzel de oldu yani doğuran şartları en azından e, kısmen. E, aradan sonra Türkmen kocasının izinden yürümeye devam edeceğiz. Efendim yeniden merhabalar. Soruların peşinde y biz devam ediyoruz Yunus Emre'yi Türkmen kocasını konuşacağız konuşuyoruz bugün bir ilk bölümde bir girizgah yaptık ee, Yunus Emre'yi doğuran şartları nasıl bir dünya e, adetimiz olduğu üzere o dünyayı o dünyanın şartlarını e, büyük oranda çizdik şimdi kalan kısımda oraya devam edeceğiz. Türkmen kocasını konuşmaya izinden satır baş satır <gülüyor> başlarıyla çizdik ya da fırça darbeliyle yoksa konuşulacak çok konu var orada ama en nihayetinde bir maddi bulanım bir manevi bulanım olduğunu belirledik ve bunun da bir korku şimdi bu korkmak kelimesi çok enteresan bir şey aslında korkmak kelimesinin kökünde hapsetmek vardır korku tabii ee, kapanmak içine kapanmak. içine düşmek içine çökmek demek aslında Korkan insanın önemli özelliği içine çöker. İrtibatlarını kaybetir. Çevresiyle, etrafıyla, hatta kendisiyle. Çünkü bir anlamı da saklanmaktır korkmanın. Çok enteresan. Tamam. Allah'tan, kork Allah'tan korkmak da o tabii. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bak koneviye nispet edilen, Saddetin Koneviye'ye nispet edilen bir cümle var. Şeyi duyunca Moğollar yapıp ettiklerini, tabii Moğollarla hep söylüyoruz ama Hemen şeyde de Haçlılar var aslında. Bu tarafta Tabi Moğollar, Eyyubiler tarafta. ve Memlükler de onlarla uğraşıyor. Haçlı kalıntılarının temizlenmesi 1200'lerin sonu 1300'lere kadar devam ediyor. Şimdi diyor ki Sadettin Konevi, Allah'ını seven diyor. Bıraksın bu şeyleri, işleri. Çünkü ya kıyamet vakti geldi yani. insan bu kadar zalim olabilir mi? den hareket ederek. Şimdi böyle bir içe çöküş söz konusu. Ve bu içe çöküşü besleyen teorik arka plan da var. Şimdi bak. Hicri kaç yılına tekabül ediyor hocam? Hicrisini bilmiyorum ama edeyim. 1288'de ölen mesela. Bu hicri binde kıyamet kopacak şey. Şeyini... O daha var. O 1600'lerde ah, o. Şimdi 1288'de ölen. Yani Yunus Emre'de yaklaşık 48 yaşındayken. Önem bir alimimiz var. E, İbn-i Nefis. O bir tabip biliyorsun. Büyük bir tabip. Küçük kan dolaşımını bulduğu söyleniyor. El-Ka'nın fıtıp'a şerhiyenmiş. İkinci ayarın İbn-i Sina deniliyor. İşte, e, hatta o klasik tıp geleneğinde felsefi olanla tecrübe olanı birleştiren bir adam. Aynı zamanda mantıkçı, aynı zamanda muhaddis. Şimdi bir eseri var. er risaletul Kamiliye Siret-i Şimdi bu kitabın üzerine konuşmayacağım ama Şimdi bu kitabın temel vasfı, 1288'de ölen bir adamın yazdığı eserden bahsediyorum, e, korkmak, inzivaya çekilmek, uzlete çekilmek, e, kendini e, hapsetmek ya da saklanmak değil, tam tersine şehre gitmek gerekir diyor. Diyor. Çünkü nebevi öğreti, hmm. ahlak ve hukuk ancak şehirde olur. Hakikatin yalnızlığından ahlak ortaya çıkmaz. Yani ben bir adada fiziksel olarak bir adada İbnü Tüfe ile burada cevap var. Ya da içinde yaşadığım toplumda toplumda bir ada inşa ederek İbnü Baccı'ya bir gönderim var. Ya da bilgiyi bir adaya dönüştürerek e, o bilgiye e, sadece belirli insanların erişiminin olduğunu iddia etmek İbnü Rüşte bir gönderim var. E, bu doğru değil diyor. Yani o dönemdeki e, belirli çevrelerin e, çok çeşitli adacıklar oluşturması ve kendilerini bu adacılıklar hapsetmesi. Korkunun kaynağı illa Moğol korkusu olması ki halktan korkmak, hmm. e, toplumdan korkmak, bilgiden korkmak neyse artık belirli adacıklar oluşturup o adacıklar içerisinde kendini hapsetmek, kendini yalıtmak, üzlete çekilmek, üzlet illa bir sufinin, bir mistiğin üzleti değil, bir filozofun üzleti de olabilir. Fildir çikolasında yaşamak doğru değil. Çünkü ahlak ve hukuk ancak toplumda olabilir. Çünkü i̇bn öyle bir toplum dizayn ediyor ki kadı ve tabip olmayacak. Suç yok. Mümkün mü böyle Sağlıksız. bir şey değil mi? Şimdi Dolayısıyla o dönemde felsefi olarak da böyle bir uzlet fikri var. Bir de bunu belirli tasvufi okullar da destekleyince ortaya gerçekten inzivaya çekilme. Bahsettiğim o maddi ve manevi yıkımla da birleşince hmm. bir inzivaya çekilme, kendi içine çökme diyorum ben buna. Şimdi bir insan kendi içine çöktüğü zaman, çöktüğü zaman e, pasifleşir, e, irtibatını kaybeder. Neyle irtibatını kaybeder? Sadece şu bardakla eşyayla çevresiyle değil, varlıkla irtibatını kaybeder. Tanrı'yla irtibatını kaybeder. Ya i̇nsan olmaklığı. Evet. bunu zedeler ya da yok eder. Kendini askıya alır yani. Kendini tırnak için alır. Bu şeyde de gene i̇bn Nefs'in Risalesini de siz zannediyorum, sizden işitmiştim yine. Ee, orada hani Müslüman da kalınamayacağını, o Ya insan olunamaz ki yani. Tabii nasıl olacaksın? Ee, şimdi şöyle, yani hep söylüyoruz ya e, tek bir rengin olduğu sıf siyah olan bir evrende ilk bilemeyeceğin şey siyah olmaktır. Yani biz kendimizi bile başkası üzerinden fark ediyoruz. Bu gayet doğal yani. Şimdi öyle... Şey enteresan yalnız hocam. Bu e, ilk bölümde anlattığımız o şartların doğumlu e, sonuç olan uzlet fikri, çekilme, içe kapanma fikrinin e, o doğar doğmaz hemen peşinden İbni Nefs'in bu Risalesi yani hemen cevap verilmiş ve hemen buna bir çözüm üretilmiş. Tabii, tabii, ben bir örnek verdim. Bu, bu Pek çok isim var bu dönemde. İşte Yunus hem de Hacı Bektaş, Aşık Paşa, bu dönemdeki bazı sufiler, halbuki sufileri biz nasıl biliyoruz? Şehri terk edenler. Evet. Şehir hayatından uzak duranlar. Değil mi? Dünyadan elini eteği çeken. Öyle zannediyoruz. Tam tersine işte bunlar da bu uzdetin karşısında, miskinliğin karşısında yani, o anlamdaki miskinliğin karşısında toplumsal olanı, bir arada olmaklığı, ama bunu bir zemine dayamanız lazım. Şimdi siz içine çökmüş bir insana hadi gel beraber olalım dediğinde şuna benziyor bu. Sıfırları topluyorsun sıfır çıkar. Dolayısıyla hmm. sen o sıfır haline gelmiş kendi içine çökmüş insana bir değerini vermen lazım. Onu tekrar bire dönüştürmen lazım. Şimdi bire nasıl dönüştüreceksin? Aa bak güneş ne güzel doğuyor. Değil mi? Yani etrafına bak mı diyeceksin? İşte çevrene bak mı diyeceksin? İşte buradaki şey strateji çok önemli. Ee, Yunus gibi o dönemdeki e, temel yaklaşım kendine bak, kendine dön. Bu veçesiyle hocam böldüm ama e, sadece e, Türkçe'yi değil e, bir e, medeniyeti de kurtarıyor. E tabi zaten o Türkçe o e, kendine dönen insanın tekrar dışarı irtibatını kurmak için kullandığı bir araca dönüşüyor. Evet. Hmm. Çünkü e, Yunus Emre bizzat bunu kendisi tecrübe ettiği için e, kendisini yakaladıktan sonra seninle konuşmaya başladığı zaman, konuşacağı zaman senin konuştuğun dili esas alıyor. Ve Türkçe öyle. Türkçe aslında Yunus Emre'nin o kendi içine çöken insanda e, bulmasını istediği o kendöz diyor buna. O kendözün tekrar senin kendözü bir kurduğu bir iftiba attı. Onun için Türkçe'yi medeniyet diline dönüştürüyor. Günlük konuşma dili ötesinde bizatihi işaret ettiği o yeni hakikat formunun bir ifade aracına dönüştürüyor. Yani şöyle, biz mahlukattan hareket ederek, yani evrendeki var olanlardan hareket ederek düşünebiliriz. Cenab-ı Hak'tan, Tanrı'dan hareket ederek de düşünebiliriz. Ama ya da işte hatırla merayı tartıştık, tebrizi tartıştık, gerçekliğin dili, matematik midir, mantık mıdır? Şu, aslında şunu söylüyorlar. Ya tüm bunları soran, tüm bunları kendine konu kılan varlıktan hareket edelim. Şimdi bak burada çok enteresan bir şey var. Bu e, basit anlamıyla e, şey değil. E, bir solipsizm değil. Şimdi onu söyleyeceğim. Orası tehlikeli. Solipsizm solipsiz dedim yani ben merkezli, her şeyi kendime göre konumlandırıyor anlamında değil. Yani şöyle düşün. Şimdi bir insan, yani şu bardaktaki tüm nitelikleri, nicelikleri attığımız zaman geriye ne kalıyor? Hani basit şeyle, işte bardak olmaklık diyelim buna. Onu onu bardak yapan neyse. Şimdi insandaki tüm yüklemleri atalım. Yani insandaki kendi... Bireyselliğinden kaynaklanan boyu, posu, rengi, saçı maçı... Dikkat et Yunus'un şiirlerinde... Kardeş olanın filan falan de diyor. Yüklemleri atalım. Hmm. Yani benim... E, biyolojik, fizyolojik yüklemlerimi attık. Sonra belli bir ailede doğuyorum. O ailenin bana yüklediği yüklemler var. Onları da atalım. İçinde bir, bir toplumun içerisindeyim. Onları da atalım. Yani tüm yüklemleri... Atmış. Temizlediğimde geriye ne kalıyor? O yüklemleri yüklediğim... Mevzu kalıyor. Yani o kendöz kalıyor. Çok ağır bir soru bir tarafıyla. Tabii tabii. Şimdi zaten ben basitleştirerek anlatıyorum. Tabii. yani bunları. Şöyle normal... yani ağırdan e, entelektüel anlamda elbette e, insanın mesela fert olarak kendime soruyorum. Ben e, o bendeki yüklenmenin tamamını çıkarttığım zaman geriye ne kalacak? Bu Şimdi, yönüyle de hani bir, Ben bir cümle e, yazmıştım onu hatırlarsın. E, el, bir insan hayatında... Bir kere şu soruya cevap vermelidir. Elimdeki her şeyi, sahip olduğum her şeyi kaybettiğimde evet. ben ayaklatacak olan nedir? Yani bir tür böyle bir soru. Yani ben sahip olduğum her şeyi kaybettim. Geriye ne kaldı? Kendözüm kalıyor. Yalnız bu kendöz, nasıl bir kendöz? Şimdi e, öyle bir şey ki bu. Hocam çok özür. Kendöz derken kendi özü. Özü ama şimdi, şimdi Yunus, şimdi onlara girmiyorum ben onları hepsini çıkarttım. Kendi var. Bir de öz Şimdi var. nefs var, nefsi kullanıyor. Nefs Arapça kendi demek aslında. Ama kendi de kullanıyor. Şimdi nefsi olumsuz anlamda kullanıyor. Yani insan deriz ya yani net pis nefsi var adamın olumsuz anlamda. Kendini kullanıyor, özü kullanıyor. Bir de ikisini bir araya getir, kendi öz diye en temel ontik birim olarak, hmm. insanı kuran en temel birim olarak kendi özü kullanıyor ki bu benim şu andaki tespitlerim 72 tane. Şimdi Evet kez geçiyor. Daha dikkatli okumak düşünüyorum. Belki fazla olabilir. Kendiyi menfi anlamda da kullanıyor diye hatırlıyorum. Kullanıyor. Kendöz'ü kullanıyor, kullanıyor mu hocam? Hayır. Bunu sadece Kendöz insanın bütün yüklemleri attıktan sonra indiği en aşağıya yani şöyle düşün. Kendi içinde iniyorum, iniyorum, iniyorum. iniyorum. Benliği de kullanıyor Yunus. Hmm. Bizliği de kullanıyorlar. Onların hepsi ayrı. İndin, indin, indin. Artık sert bir yere basıyorsun. O sert yer işte kendöz. Ama bu Descartes'ci anlamda bir kogito değil. Yani ben şüphe ediyorum, şüphe eden ben olduğumdan dolayı işte falan öyle bir şey değil. Öyle bir istidlali bir çıkarım değil. Şimdi bu şu açıdan önemli. Sen kendi fark ettiğinde aslında tüm varlıkla müşterekliğinin de fark etmiş oluyorsun. Çünkü o kendini attığın zaman düzdeki kendi öz kalıyor ortaya. Öz, e, tüm varlıkla müşterekliğini ifade ediyor. Hmm. Bunu e, benim çıkarımım değil mi? O dönemdeki metinler okuduğu zaman şunu açıkça söylüyorlar. Bu medrese ders kitaplarına kadar girmiştir. İnsan, insanın kendiliği, varlığın bir devamıdır. Biz bir varlığın bir uzantısıyız yani. Evren, buradaki sadece var olanlar değil, dikkat et. Yani bardak gezegenler onlar var olanlar. O var olanların da e, üyesiyim ben. Orada bir sıkıntı yok. İnsan beden olarak var olanların üyesi. Ama hepimiz birlikte varlığın, cana bakın var kılma eyleminin, kün fey kün eyleminin bir uzantısıyız. Bu son derece önemli bir şey. Bunun üzerine konuşabiliriz. Ama ilginç olan şu, bir kere ben e, bunu idrak ettiğim zaman, e, o kendi öz Dedik ya en dipte indik ve tüm var olanlarla müşterek olan varlık şeyimi yakaladım. Sonra dışarı çıkmak istediğimde şunu fark ediyorum. Benim sana uzanmam idrakimle alakalı, idrak yakalamak demek ve tüm gerçekliği de bu sefer burada insanın ne kadar önemli olduğunu. Yani şöyle diyelim her türlü irtibatı kurduğumuz bir nasıl... Merkez haline geliyor. Biz varlığın nasıl bir devamıysak, varlık da bilgi açısından bizim idrakimizin bir devamı. Hmm. Üst üste kurulmuş iki yapı var. Bir varlık geliyor, biz onun bir devamıyız. Var olanların da bir üyesiyiz. Ama bilgi dediğimiz o kognitif faaliyetle tüm gerçekliği fiziksel, tanrısal, ilahi idrakimizin bir uzantısı halinde inşa ediyoruz. Onun için kendimi bilmeden, kendim olmayan, evrensel kümedeki hiçbir şeye uzanamam. Bu kadar merkezi bir şey. Bu tabii i̇bn Sina'dan gelen, e, Fahrettin Razi'nin operasyonlarından sonra daha böyle e, e, ne diyelim, saf ne alan... ...o dönemdeki e, Necmettin Katibi'ler, İadid, bir sürü düşünürün e, üzerine çalıştığı bir şey ama... Şimdi bu ne açıdan önemli? E, insanın o amentü diyen, ben iman ettim diyen, ben görüyorum diyen o yapının e, en temel zeminindeki kendi merkeze aldığın zaman insanın ferdiyetini, özgüvenini e, tekrar kazandırıyorsun yani son derece önemli bir hale getiriyorsun insanı. Şimdi e, kısmen söylediğiniz ama ben de onu soracaktım zaten e, bunu şimdi bunları ilk tarihte ilk kez Yunus ee, Yunus ya da bu bağlam bunda... söylenmiyor Yok, hayır, Yunus bunları Türkçe söylüyor ilk defa Heh, önemini diyecekti evet. yani Türkçe... daha doğrusu Ahmet Yesevi'den gelen geleneği Anadolu'da yeniden ifadelendiriyor hmm. tabi Ahmet Yesevi neredeyse bir iki yüz yıl, yıl önce e, o gelişmeleri dikkate alarak yani Yunus hmm. zannedildiği gibi öyle ümmi bir adam değil şey anlamıyla e, naif anlamıyla ümmilik biliyorsun Bizde biraz yanlış anlaşılıyor. Ümmi demek, e, kurumsal olan dinlere mensup olmayan, fıtrî dine mensup olan demek. Okuma yazma bilmekle alakalı değil esas tibariyle. Teolojik bir kavramdır. Yani Hz. Peygamber hmm. ümmiydi demek. Hz. Peygamber kendi dönemindeki hiçbir kurumsal dine mensup değildi. Fıtrat dini olan İslam'a mensuptu demektir. Bir insanın ümmi olması, hanif olmasıdır. Yani. Hmm, Eyvallah. Evet. Herhangi bir kurumsal dine mensup değil. Yunus o anlamda ümmidir. Şii'yi eleştirirken kendi dönemindeki kurumsal dini yorumları onların önemsizliğinden değil, onları belli bir yere kadar kendinize tahsil ediyor. Çok ciddi bir tahsili var. Kullandığı kavramlardan hareket ederek bunu söyleyebilirsin. Yani amiyane anlamıyla okuma yazma bilmeyen, eğitim görmemiş bir insanın kullanacağı kavramlar değil onlar. O Şii'leri yazamaz. Tabii yok. Ve şiir o sadelikte yaz şiir yazabilirseniz de siple böyle sıkıştırılmış hmm. felsefi cümleler kuramazsınız, da. mümkün değil o. Hmm. Metinlerini baştan sona dikkatli bir şekilde analiz ettiğinde ona ciddi bir birikimi görürsün. Evet, evet. İsmet Bey'in hocam çok özür dilerim. bir ara nefes arası olsun ee, Yunus Emre'nin bu bezirganın metağım çok alana satmaya geldim. Dizesinden hareketle bir ekonomi iktisat okuması. Evet. Yapılabilir, çok haklı bir şekilde. Dolayısıyla o sıkıştırılmış deyince aklıma geliyor. Şimdi sana, Hakikaten bir felsefe ya, var bu. Çok bunun. ilginç bir şey söyleyeyim. Tabi bu uzun bir konu ama Yunus'un tüm şiirlerini bir çerçeveyle, basit anlamıyla bir ekonomi değil de dönemindeki bu artı değerin paylaşımı mantığıyla okuyabilirsin. Hmm. Çok ciddi ifadeler var o açıdan. Yani alana satmaya gelmek, Tabii. alacaksan satarım. Almayacaksan satmıyorum zaten. Evet. Bu evet. Enteresan bir şey. Bu, tabi Yunus'un bir farkı de hocam bu parantezden sonra. Şimdi e, i̇bn Nefs'in e, Risale-i e, Nebeviyesi'den söz ettiniz. Yunus emmi Türkçe yazdı ama bir tarafıyla da sanki şu e, döneminde ya da ona kadar gelen e, haliyle e, sıradan ahaliye de dokunabilecek bir dil ve bağlamda e, bu meseleler o güne kadar sanki söylenemedi. Gibi bir şey söylesem ne dersiniz? Bu doğru mudur yanlış mıdır? Bu yüksek meseleleri derinlikli meseleleri herkesin içtebileceği bir düzlükte, sadelikte. Hani e, valla o şiirleri okuduğun zaman o kadar da değil. yani Türkçe'ye hmm. yani şöyle bir algı var. E, Yunus Emre Türkçe yazdı. E, dolayısıyla bunlar çok kolay anlaşılır. Zannetmiyorum daha zor anlaşılır. Çünkü henüz terimleşmemiş bir dilin e, o zamana kadar keşfedilmemiş imkanlarını dikkate alarak <gülüyor> şiir yazıyorsunuz. Bu çok yanlış anlaşılmaya da müsaittir. Bakın e, Sinan Paşa Fatih'in hocası, büyük alim Türkçe'nin nesir anlamında da kurucusu kabul edilir. Cemil Meriç e, nesirde ceddimdir diyor. Ustupta ceddimdir diyor değil mi? Şimdi o bile Türkçe yazdığı metinlerde de şunu söyleme ihtiyacını hisseder. Ya burası yanlış anlaşılabilir ha filan. Çünkü sizin önünüzde bin yıllık işlenmiş bir dil var. Çünkü düşünce kavramlarla, mefhumlarla olur. İstilah nedir? Sürh getiren kavramdır. Belirli bir uzman heyetin o alanda üzerine uzlaştığı, delaletlerine uzlaştığı kavramlardan oluşur istilah. terimo o demek değil mi? Hatırla ne demiştik? Terminüs sınır tanısı demek. Kavgayı bitiriyorsun bak. Put koyuyorlar oraya ona terminus diyorlar. Şimdi Türkçe, Kaşgarlı Mahmut, Oğuz lehçesi için, Batı Türkçesi için Türkçenin güzel bir lehçesidir ama yazı dili yoktur diyor binlerde. Siz şimdi bir iki yüz yıl sonra vardır yoktur ben de dil uzmanı değilim o açıdan ama Söylenenleri söylüyorum. Ee, basit anlamıyla bir şiir yazmıyorsunuz. Basit anlamıyla bir metin değil. Son derece metafizik, e, teolojik, felsefi problemleri o dönemin en üst felse, e, nasıl diyelim metafizi olan ekberi geleneğin terminusunu dikkat alarak ki daha ekbiri geleneğin de yeni yeni kuruluyor yani. E, i̇bn Arabi biraz önce ölmüş. E, Yunus Emre, Konevi ile çağdaş. Konev'den sonra ölüyor zaten. O an oluyor. Ne, oluyorsa, yani o ne oluyor? oluyor. Onu. Şimdi tabii öyle değil de aslında ben bahsettim mi burada bilmiyorum ama bizim Mehmet Arıkan bir yazma bulmuştu. Belki de bahsettim bir harizmli bir alimin 1200'lerin sonunda yazılıyor. Çok ilginç bir şekilde o dönemdeki tüm okulların varlık kavramı açısından mukayesini yapıyor. Bahsetmediniz. Etmedin mi? Ee, ne harizmiydi şimdi zihnimde değil. Yani düşün o dönemde henüz ekberilik yeni kurulmuş. Metinleri yeni üretiliyor. Daha Davudur Kayseri yok ortada. Çok enteresan Ondan sonra e, işrakilik e, yeni gündeme tekrar geliyor. İbni i Kemmûneler, Zuri ve daha ağzı yaşıyor. Hmm. E, Kutbuttişirazı ölümünden önce 1200'lerin hemen sonunda... E, Adam e, i̇bn Sina'cıların, Meşrail'lerin, İşrakilerin, Ekberilerin, Kelamcıların varlık kavramını mukayese edecek bir metin e, kaleme alıyor. Çok ee, erken, çok, çok erken. enteresan. E, şimdi dolayısıyla o dönemde ilginç bir şekilde e, Yunus'ta da benzer bir şeyi, erken doğumu görüyoruz açıkçası. Hmm. E bunu Türkçe yapması, o dilin imkanlarıyla yapması e, olağanüstü bir başarı ve kültür de bunu alıyor. Yani Yunus öyle unutulmuş biri değil yani. Daha önce de söyledim. 1480'de Latince'ye tercüme ediliyor birkaç şiiri. Taşköplüzade özen bir bahis açıyor. Taşköplüzade'yle herkese bahis açmaz. Hmm. Ee, Şakaik'ten. Şakaik'te. Zaten belirli Yunus'un belirli beyitlerinin bağlamından kopuk olarak anlaşılmasını... Ebu Su'da şikayet edildiğini biliyoruz. Zaten dergahlarda, tekkelerde Yunus şiirleri... Yok, okutulur filan. Yani kültür hem e, avam düzeyinde hem havas düzeyinde Yunus'u bir şekilde, düşün Fatih döneminde büyük bir müfessir e, çıktım Eniklalına'ya şer yazıyor. Fatih döneminde. Bu notlar tabii şey de e, bir ara yaygındı e, Yunus Cumhuriyet'ten sonra e, keşfedildi. Öncesinde Farklı bir noktadır. yükleme yapılmış olabilir tabii yani. Bu gayet doğal. Her, ne demiştik? Her, in, in, in, in, kültür ee, geçmişi içinde yaşadığı şimdi uzantı sahne getirir. Yani o sadece Yunus Emre için değil ki katipçili bir içinde aynısını yapabilirsin. Efendim Taşköprizade içinde bu gayet doğal. Bu, bu da yapılmış olabilir ama Yunus... E, yok o manipülasyonun yanı sıra bir de e, işte 40'lı yıllara kadar yok. diyelim Yunus hiç e, görülmedi falan diyelim. Balkanlar'ı de gör bakalım. E, orayı da ayrıca konuşmak isterim Balkanlar deyince Rumeli... Ee, ve Balkan e, tuhaf bir şekilde şeyi var Yunus'un. Hocam ee, ben Bosna'ya gittiğimde şeyi, tekkelere anlamını anlamadıkları halde Yunus ilahiler okunuyor devamlı. Ben çok dinledim oradaki gittiğim tekkelere. Yani bu acaba sadece o menakıplardaki işte Sarı Saltuk Baba ile irtibatı Taptuk. Hiç önemli değil o. Yani o muhayilenin yarattığı yani tarihsel gerçekliğin dışındaki muhayilenin gerçekliği de bir şey bir gerçekliktir. Hmm. Masal gibi yani o Öyle bir gerçek değil. fiziksel etkisi var. İnsanlar, yani sen şimdi çıkıp ben bunu da anlamıyorum, gelmiş gelmişken söyleyeyim efendim, e, Ulu ulubatlasan uydurma bir kişi yapma ya. Ya bu akademik olarak <gülüyor> uydurma olabilir, ama halkın muayenesi de bir gerçekliktir. Bizim mitlerimiz, mezarı efsanelerimiz ha, adamın. adamın mezarı var. Ya var ya da yok, bu bir gerçekliktir. Bak, e, Ekmelet'in Baberti, Mısır'da ba Bayburt'tu, Bayburt'tu. Tabi, daha. sen de Bayburt'ta. Bak, <gülüyor> Mısır'da öldü ama ben Bayburt'a gittiğimde köyünü ziyaret ettim orada mezarı var. Ve bu yeni kurulmuş bir mezar değil ki Cumhuriyet döneminde. Oradaki halk Ekmelitin Bağberti'yi almış Kayrı'dan getirmiş oraya defnetmiş. Defnetim evet etti orada duruyor ve onların içinde fiziki etkisi var. Yani gerçeklik sadece fiziksel gerçeklik değil. demek değil ki gerçeklik küme içerisi kümedir. Bir sürü gerçeklik alanımız var. Matematiksel gerçeklik, mantıksal gerçeklik, ilk gaybî gerçeklik, fiziksel gerçeklik, şu gerçeklik, scientific gerçeklik. <gülüyor> de, Aynı şekilde Balkan'da tekke var ve tekke de Yunus şiir okuyor. Tabii kültürel gerçeklik var. Muhayilemizin ürettiği gerçeklikler var. Bunlar belli dönemlerde o topluma fiziksel etkide bulunuyorlar. O topluma yön veriyorlar. Yunus'un böyle bir Türk muhayilesinde hatta Türk demeyelim, Türkçenin muhayilesinde bir Yunus gerçekliği var. Ve bu bizi besliyor. Tüm şiir yazanlar. ister farkında olsunlar üstte olmasınlar Yunus'un torunudurlar. Bak ister farkında olsunlar ister, olmaz, ister itiraf etsinler ister, ister itiraf etmesinler. Yani şuna benziyor bu. Şu dağlardan bir yerden bir su geliyor. Sen kaynağını bilmiyorsun. 5 kilometre sonraki bir kolundan su içiyorsun. Olabilir sen kaynağı bilmeyebilirsin. Ama o kaynaktan geliyor Türkçenin kurucusu o anlamıyla. Tabii, tabii. Dolayısıyla Türkçe konuşup yazan yani her Batı, Türkçesinin, evet, Batı Türkçesinin. Türkçesinin. Şimdi eğer vaktimiz varsa... Var biraz. E, şimdi Yunus'un üçüncü bir şeyini de söylememiz lazım. Hani bu Kendöz'ün varlığın bir devamı sonra idrak bilgi açısından tüm varlığı o idraki bir devamı olarak görüyorlar. Ama bunlar işin teorik tarafı. Ee, Yunus ve benzerlerinde... Önemli bir şey de şudur. Ee, mümin olmak. Bu ne demek hocam? Ne yani? demek bu? Hepsi mümin değil mi? Şimdi ha işte çok güzel. Zaten ben bu soruyu sorayım e ki abi. sen bunu sorasın diye. Şimdi mümin ne demek? Ee, Risale-i Nusiye'de bir beyti var. Gönlü şeyyullah etmek. Şeyyullah. Yani Allah'ın şeyi, Allah'ın nesnesi kılmak. Bu anlamda bir müminden bahsediyoruz. Ya çünkü tecelli yahya, e, gönlü şeyhullah etmek. Aynı bu insanı değil ama gönlü. Yani gönlü Allah'tan başkasıyla meşgul etmemek, işgal etmemek yani. Şimdi bu ne demek? Şu demek: e, kognitif yetilerimiz, bu bilgi olabilir, inanç olabilir. Çünkü bizim her şeyimiz bilişsel. Bu anlamda. Yani bu beyin, kalp, yürek, gönüllü hepsi buranın çeşitli fonksiyonları. <gülüyor> o bilisellik ile eylemlerimizi arasındaki makası elden geldiğince kapatmak. Şeyullah bu demek. Hmm. Yani e, <gülüyor> şeyle akılla eli paralel çalıştırmak. Akıl bir tarafta, el bir tarafta. Bilgi bir tarafta, e, ta, uygulama bir tarafta, inanç bir tarafta, amel bir tarafta değil. Bunları elden geldiğince paralel ve e, birbirine yakınsak kılmaya çalışmak. Çünkü makası açtığında e, 160 derece olmasıyla aradaki 45 derece ya da 10 derece olması arasında çok ciddi bir fark var. Şeyullah demek bu demek. Yani insanın Tüm kognitif bilisel e, fonksiyonları ile dışarıdaki temsilleri arasında e, sıkı bir rabıtanın kurulması, irtibatın kurulması. Evet, yani bir şey söylüyorum, bir, başka bir şey yapıyorum, bir şey inanıyorum, başka bir şeyin peşinde düşüyorum değil. E, orada kendimi hani daha şey, kendimi nerede yakalayabilirim ben? Kendi içime düştüğümde ben sadece kendimi bilirim ama e, kendimi ancak eylemlerimde yakalayabilirim. Sen beni eylemlerimde görürsün. Bu nasıl biridir? Nereden hareket ederek bir resim oluşturabilirsin içime giremediğine göre? Ki benim bile kendimle olan ilişkim çok zor bir ilişki. Huduri bir ilişki. Yani o kendöz aslında gaybdır. Çünkü kendözü de ben benlik ve bizlik üzerinden yakalarım. Temsilleri üzerinden yakalarım yani. E şimdi temsillerim nedir? Benim eylemlerimdir, yapıp ettiklerimdir, söylediklerimdir değil mi? Dolayısıyla e, Yunus'un o Şeyhullah dediği şey, gönlü Şeyhullah etmek demek, ya, hakiki anlamıyla mümin yani. Mümin işte, ne hakiki kelimesi fazla, demek o demek. Erken bir ahlak felsefesi. Bu, bu söylenemiş ama bunu bu kadar güzel, o Şeyhullah tabiri hmm. müthiş bir tabir yani. Ya bir tarafıyla şöyle düşündüm siz evet. anlatırken acaba... E, ...İhsan Hoca mı e, hayır, hayır, bunu buna bu. yüklüyor? Hayır hayır beyt, beyt Yok, bu. Risale-i Nusiye'de geçen bir beyt ve Hı. ben bunun üzerine bir konferans verdim zaten. Gönlü, Gönlü Şeyhullah etmek, Yunus Emre'nin beytidir bu. E, dolayısıyla burada... E, yani teorik olarak siz... ...şunu düşünebilirsiniz. Teorik olarak bir şeye inanabilirsiniz. E, bir sürü... E, ...fikri, kognitif faaliyette bulunabilirsiniz. Yunus bunları ciddiye alır ama en nihayetinde Sinagoga'daki kararı onları ne kadar temsil ediyorsunuz dışarıda? Yani kardeşlik diyorsunuz. Efendim paylaşım diyorsunuz, değil mi? E, dostluk diyorsunuz, aşk diyorsunuz. Bunları ben senin eylemlerinde somutlamalarından görmem lazım. Bunlar e, arasındaki irtibat açı daraldıkça o makas küçüldükçe sizin müminlik ee, şeyiniz, dereceniz artıyor. Riyakar, öbürü riyakarlık. Bunun ters şeyi müminin karşısında burada kafirlik değil. Gavurluk değil bak. Dikkat et Yunus. Şey Yusuf Bak Yunus dedim sana. Hocam. Ee, buradaki müminliğin zıddı kafirliktir. Riyakarlık. Muhlis olmamak yani. İhla, ihlaslı olmak. Çünkü mümin olmak o demek. Ee, i̇hlas hulasa özettir yani. İnsanın özeti bu. Anlatabiliyor muyum? O şeyullah olmak. Çünkü bir müminin nihai amacı, nihai amacı bu tutarlılığı göstermek ve bu tutarlılık senin gönlünü doğrudan Cenabı Hakk'ın tecelligah haline getiriyor. Şehihullah oluyorsun. Yine bir başka vesileli bir, birkaç farklı zamanda da ifade etmiştiniz. O mümin öyle de anlıyorum doğru mu diye sorayım. yani Allah'a ve ahirete inanıyoruz, inanmıyoruz meselesi üzerine konuşmuştuk ya hani ahirete inanan biri nasıl kötülük yapabilir? Gerçekten inanıyorsan yapamazsın. Şimdi artık Yunus için bunlar inanç konusu olmaktan çıkıp bilgi konusu olmuş. O denli açık. Tabii tabii. tabii. Artık biliyor yani onları. Zaten o ona göre yazıyor. Anladın <gülüyor> mı? Ona göre yazıyor. Saf Tabii inancın burada önemini tırnak içinde almıyoruz ama bu tür insanlar için artık o işler bir bilgi konusu. Peki hocam şimdi yine araya için birkaç dakikamız kaldı. O araya girmeden bir yere girmeyelim de ben, e, parantez dışı bir şey. E, biz e, tarihi konuştuğumuz zaman isimlerle ilgili siz de demin az önce e, atıflar yaptınız. Ekberi dediniz mesela. Hı hı. E, böyle tasnif ve tarifler var. E, oralara tayin ediyor O dönemde söylenen şeyler. Biz sonradan onları yüklemiyoruz tabii. E, sonradan yükle söyleyebiliriz de anlayabilmek söyleyebiliriz. üzere. Onun e, üzerinde biraz konuşalım. Yunus için Böyle bir şey söylemek istesek bir yere koyabilir miyiz? Yoksa Yunus kendi baş ama kendi başına da bir şey değil. yok. Ekberi geleneğin bir yorumudur. Öyle mi? Tabii tabii. Ekberi geleneğin bir yorumudur. Ama bunun Türkçe yorumudur. Rabıta var mı aralarında? Ee, ya bu şöyle. Evlanayla var ama hani. Ay, ne şöyle hakkında? rabıta bu, bu bütünün içerisinde var olmakla alakalı. Sizin bunun farkında olup olmaz. Çok önemli değil. Temas kurmasına da gerek tabii, yok. Tabii tabii yani. E, o konuda maddi ya da metin... ...delilimiz ne kadar var bakmak lazım. Yani... Saadet'in ile görüşüyor mu? Ya da o dönemdeki herhangi bir ekberi... ...büyükte görüşüyor, görüşüyor mu? Ama bu bir kültür. O kültür içerisinde nefes alıp veriyorsun. Farkınız... Yani siz bugün okula gittiğiniz zaman... E, ...ilkokuldan, üniversiteye kadar pek çok metin okuyorsunuz. Bunların... E, ...hangi ekoldür, nedir? O konuda bir fikriniz olmayabilir. O çok üst şekilde bir adlandırma. Hatta o dönemde bile o ekol adı verilmiş... O verilmemiş olabilir ama neticede oradan nefes alıp veriyor. Biraz şu yüzden sordum hocam bunu mesela aslında girerken de benzer bir şey sormuş idim ee, Yunus Emre için hani Resalete Üniversitesi divanını koyduk oradan bir okuma yaparsak sizin söylediğiniz gene sufilerin görüşü yani İslam budur ee, bak işte burada. Bunu da şunun için demin söylediniz siz. Biz zaman biraz ilerlediği zaman Ebu Suud'un itirazlarını vesaire göreceğiz. Başka çevrelerin Yunus Emre'ye karşı... Şöyle şimdi bütün parçalandığı zaman o bütünden herhangi bir cümleyi şu ya da bu şekilde yorumladığınızda sıkıntı çıkabilir. O gayet doğal bir bütün olarak bu sadece tasavvufi hareketler için değil ki felsefi bir sistemde sen Descartes'ten bir cümleyi al var. Türkiye'de çok yapılıyor. Kant'tan bir cümle alıyor. Heidegger'den bir cümle alıyor. Hegel'den bir cümle alıyor. Yorumluyor. Bir sor bakayım Hegel'e öyle bir o. Hmm. O bütünlüğünü. Şimdi İbni Kemal. Bak çok ilginç bir şey söylüyorum. İbni Kemal e, zihinsel varlık risalesi var. Çok ağır bir metin. Yani zihni varlık nedir? Zihinde bir şeyin hmm. varlık, bilgi yani. <gülüyor> Yakın zamanda yayınlayacağız hocam. Üzerine yapılmış bir çalışmayı. Diye ben de reklam yapayım. KTV'de. <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> evet. Zaten Ömer Mahir Alper çevirmişti Türkçe'ye. E, bu bir şey mi? Doktor, Doktor tezi. E tamam onu biliyorum o tezi. Hı. Şimdi orada... E, tartışma yaparken diyor ki ya bir dakika diyor niye bütünü dikkate almadan... Hı hı. bir görüş üzerinden meseleyi vaz ediyorsunuz ki bu doğru değil ki diyor. Hı. Siz, şeyin, o cümlenin... E, içinde ifade edildiği, dile getirildiği, bütüne dikkat aldığınızda bunun anlamı budur. Hakikaten bakıyorsun doğru diyor. Ben metni yakın zamanda bir daha ettim de bir akademik bir ders için. Şimdi e, dolayısıyla bağlamından kopuk cümleler aforizma vecize. Vecize çok tehlikeli bir şey aslında. Hmm. E, doğrunun tamamını vermediği için. Yani Verme, Düşünceyi de ketliyor bir süre sonra. Hmm. Anlatabiliyor muyum? E, vecize de, de dönüştürdüğün zaman bir düşünürü Önce sözler. tabi ya ne olmuş oluyor? Soruları ortadan kalkıp sıf o sorulara verilmiş cevapların parçalanmış hallerini e, dolaşma sokmuş oluyorsun. Yani ortada kilim yok, iplikler ortalıkta dolaşıyor. Kafanda nasıl bir kilim tasavvur oluşturacaksın? Ba bana bir iplik verdin. Hadi kilimi düşün. Ben bir kilim düşünür müyüm de acaba o gerçekten kilim hmm. ama? Ona benziyor mu? Dolayısıyla et kemik büründüm, Yunus diye göründüm mü? Tek başına alıp masaya koyup konuşmak abeste iştigal. Tabii hatta bazı şeyleri, şiirlerini hakiki anlamıyla almak bile. Yani oradaki bu anlattığım işte diyor ki ben Adem yaratıldırken oradaydım. Mesela. Ha, evet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Bing Bank olduğunda oradaydım. Doğru. Niye? Çünkü biz bugün bilgi idrak düzeyinde Bing Bank'ın nasıl olduğunu anlatmıyor muyuz? Evet. E, tamam idrak düzeyinde ne dedik? Varlık, idrak düzeyinde benim idrakimin uzantısına dönüşüyor. Dolayısıyla ben hmm. Adem yaratılırken oradaydım idrak olarak. Şimdi onun üzerine düşünüyorum. Hatırlarsan... Sanki fiziki açıdan da böyle hocam atomik bağlamda. Ya fiziki olarak orada sen bir bütün olarak orada olmayabilirsin. şimdi Biz bin pak üzerine kitaplar yazmıyor muyuz? Şöyle oldu böyle oldu neredesin? Hmm. İdrak. Ne demiştik hatırla. İnsan bilinci tarihin belli bir döneminde orada 200 bin. Evren 14 milyar. Sen 200 bin yıl önce o da tam henüz şey değil. Homo sapiens sapiens dediğim bilinç var. Ve bu bilinç evrenin Big Bang'ine kadar geri gidiyor. Oradayız bak. Onu kuruyoruz, modelliyoruz filan falan. Hatta geleceği de tahmin etmeye çalışıyoruz. İdrak uzanır. Dolayısıyla ben hatta bir konuşmamda Yunus Emre'nin bu vahdeti vücut yorumuna perspektifal vahdeti vücut yorumu adını vermiştim. Bunu temellendirmem lazım şüphesiz yani öyle bir kavram. Aradan sonra bunu söyleyin hocam isterseniz. Niye söyleyeyim? Temellendirmem lazım. O temellendirme yani burada değil. Öyle değil kolay değil He o. Tamam. Evet. Burada olmaz o biraz zor olur. Biz şey burada belki şimdi kalan 20 dakika bir şey kaldı. Yine bu Mevlana'nın çok da bilinen meşhur şeyi var ya hocam. Hangi ilahi makama geçtiysem. Hep Yunus'u gördü. Türkmen kocasının ayak izini gördüm önümde Hep. diye. Bilmiyorum onu tabii, onu sormak lazım. Evet. Aradan sonra biz e, Türkmen kocasının ayak izini aramaya devam edeceğiz. Yunuski süt dişleriyle Türkçe'nin ne güzel biçmişti gök ekenini. Düşman müşman girmeden araya, dolanıp bütün yukarı illeri toz duman içinde yollar boyunca Canından sızdırmıştı şiiri diye devam ediyor tabi Cemal Süleyhan'ın meşhur hı hı. şiiri. Bu bölümde hocam artık biraz o siz söylediğiniz başlığı attınız varlığı Türkçe söyletmek. Hı hı. Orayı Yunus Emre ve Türkçe meselesi aslında Erbabı Sezai Bey'in de malumunuz bir Yunus Emre kitabı var. Erbabı yıllar evvel bilmiş söylemiş yerine koymuş. Tüm Türk sahih Türk şairleri bunu söyler zaten. Ee, evet. Süt dişleri Türkçenin. Evet, evet. Ee, az önce bölümde de e, özellikle o kuruluş devri, 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'daki e, medeniyet dili olarak Türkçenin ortaya çıkışı'nın arka planını bir başka beçesiyle siz e, taşlarını evet, koymuş ben, oldunuz. Ben daha çok bunun e, felsefi zeminine işaret ediyorum tabii. Ustalar bunu çok iyi anlatıyorlar. Şimdi şu e, Yunus'un bu e, müzakeresi e, aslında o dönemdeki felsefi gelenekleri dikkate aldığımız zaman iki kavramla özetlenebilir. Birincisi idrak zat dediğimiz. İdrak-ı zat. Yani insanın kendi özünü idrakinin hesabını vermek. İkincisi ise tahkik-ı zat. Bu e, zatı gerçekleştirmek. Yani sadece idrak etmiyor. Kendini tanımak mı ilke? Kend, Tabii kendini tanımak e, ama bunu basit anlamıyla bir mistik tecrübe olarak değil. Bilgiye bir tutamak hmm. e, sağlamak. O bunalımı aşacak. Bu basit. sizin yükleminiz değil değil mi? Yunus Emre'den doğrudan Hayır, çıkarabiliriz Yunus bunu. Sen, ilim, i̇lim ilim ilmektir. İlim kendim bilmektir. Ben mi söylüyorum onu Yunus söylüyor? Hmm. Kendini bilmek bilgini tutamağı burada artık. Hem varlıkla hem... ...kendiyle hem de kendi olmayanlarla ilgili ana karargah, ana merkez o kendini bilmek. İlim, ilim ilmektir. İlim, ilim ilmektir. İlim, kendim bilmektir. Bununla alakalı... ...Eskan ee, Gözel Hoca'nın editörlüğünü yaptığı bir Gülis Emre kitabına... ...bir 20 sayfalık yanlış hatırlamıyorsam bir yazı yazdım. Bu dizelerin... Evet bu sadece bağlı. ilim, ilim ilmektir. İlim, kendim bilmektir. Ben onu, ben değil de bazı edebiyat uzmanları, Yunus Edebiyat uzmanları, onu hani şöyle okunur ya, bilinen şey şu ilim ilim ilmektir. ilim ilim bilmektir, ilim hmm. ki O totoloji o. İlim, ilim ilmektir. İlim, hmm. kendin bilmektir. Sen kendini bilmesen kendinize yok Bu ne anlama geliyor Yunus'un sistemati içerisinde? Yaklaşık 20 sayfalık bir yorumunu yaptım. Hocam çok kısa girsek madem açtık, ilim ilim, ilim ilmektirdeki kasıt örülerek ilerleyen tabi Çünkü tabi çünkü Türkçe'deki bilmek bilgi iliklemek ilik kökünden gelir e, alametleri e, işaretleri e, birbirine bağlamak demektir bellemekteki bel kelimesi işarettir biliyorsun Sibirya coğrafyasında büyük ağaçların olduğu coğrafyada ortaya çıktığı için e, oradaki yol almak için, işaretler koyarsın ve o işaretleri sonra birbirine ekleyerek ilerlersin. Hmm. Arapçadaki ilim de benzer bir şekilde alametleri birbirine bağlamak demek. Alamet kelimesi de aynı kökten gelir, çölde ortaya çıkan bir dil. Hmm. Bunları etimolojilerine geri giderek hem bilginin hem ilmin ne anlama geldiğini mesela tefekkür tertip etmek demektir. Bu marifetleri, alametleri tertip ediyorsun filan. E, bununla alakalı Rozenthal'in e, Bilginin Zaferi diye Türkçe'ye çevrilen eserinde zaten ayrıntılarını veriyor. Başka kaynaklarda da var. Dolayısıyla şey, Yunus o maddi ve manevi bulanımı aşacak bir zemine ihtiyaç duydu ve bu zemini kendini bilmek olarak, kendöz olarak kurdu. Buna idraküzat diyoruz. Hmm. Ve şimdi bunu inşa ettikten sonra, bu ferdiyi inşa ettikten sonra bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Tahkik, realize, realize etmek, Eylemek. gerçekleştirmek. Tabii dışarıda onu temsil etmek demek. Ama bunu sadece bireysel olarak değil. Önce kendi mensup olduğu ifvanıyla daha sonra ise tüm toplumla. Yani bunun nihai amacı kaybedilen şehri yeniden inşa etmek demektir. Hmm. Şimdi burada, burada tekrar geri dönelim. Idrak... Şehri yeniden kurmaktaki şeyiniz buydu tabii, değil Tabii mi? tabii. Şehri yeniden kurmak. Hmm. Ee, ve nitekim kuruluyor bunlar. Bu yenidendeki kasıt da şimdi bir tarafıyla onu diyecektim. İşte bu, bu bağlamı konuşuyoruz hiç bahsetmedik ama ya en şehir, baştaki yer. Şehri kurmak yalnız bugünkü gibi düşünme. Şehri kurmak şu demektir. Bir toplumun reddi artı değeri insanlar arasında adil bir şekilde bölüştüğünde insanların kendini maddi ve manevi imkanlarına tahakkuk edecek bir ortam şehirdir o. Şehir odur. Hmm. Tamam. Yani evet. Şehir, şehir bu, bu anlattığımız anlamda değil. Bunlar ne demiştik hatırla. Kapitalist işçi kampları bunlar. Hepimiz burada kapitalizm <gülüyor> hizmet Tüketim merkezleri o değil. Ee, yani. Tekrarım şehir bir topluluğun, illa bunun böyle büyük surlar, kaleler olması gerekmiyor. Bir toplumun, toplumun hmm. ürettiği artı değerin, düvle diyoruz buna, belli bir siyasa ile paylaşılması ve insanların, oradaki bireylerin sahip oldukları maddi ve mali imkanları gerçekleştirecek bağlamını oluşturması demek. Şehir budur. Hmm. Onun bir yasalılığının, bir kurallarının olması demek. Yunus'un amacı bu. Yani insanın ki o idrak ettiği zatını, hakok ettireceği, gerçekleştireceği eee bil e, fiilal ne demek? Bak dikkat et. Bunların nihai amacı ne? Şeyhullah, değil mi? Ne demek o? İnsanı kamil. Evet. Ne demek kamil? Tam. Hı? Değil işte. Nedir? İnsanın Cenab-ı Hak tarafından kendisine verilen maddi ve manevi imkanlarını gerçekleştirmesi demektir. Açması yani. Şöyle benzetme yapalım. Bir tohum düşün. Genleri ona bir imkan veriyor değil mi? Henüz daha görmüyoruz nedir o? Bir elma, tohumu, bir çiçek, olabilir, gül olabilir. Onu, o imkanlarını açacağı, bil fiil geleceği, güzel bir toprak, gübreli böyle değil mi? Hmm. Kendini gerçekleştirmek. Kemale ermiş demektir. Onun için her kemal zevalidir derler ya. Ha. Çünkü hmm. bir şey kemaline erince de başlar. Ha. Şimdi insanı kamil demek, tam da şehirde, onun için... E, e, derken İbni Nefis bunu kastediyor. Kemal şehirde olur. Ne demek o? Çünkü sen insanlara muhtaçsın. Tek başına her şeyini yerine getiremezsin. Sahip olduğun maddi ve manevi kuvveleri güçleri, imkanları o genetik yapıyı diyelim maddi ve manevi genetik yapıyı tezahür ettireceğin, açığa çıkartacağın realize edeceğin bağlam. Bunu gerçekleşecek sen insana kamilsin. Anlatabiliyor muyum? Yoksa o insan gibi öyle mistik bir şey falan falan değil ya. Heh. Eyvallah. Yeniden kurmaktaki o yeniden de tam onu söyleyecektim hocam. Hiç bahsetmedik ama e, soruların peşinde de biz başından itibaren aynı izlek üzerinde gittiğimize dair bir delil ortaya çıkıyor. E, bunlar da Türk düşüncesinin kodları tabii, tabii. açtığımız zaman basamaklarda. Elbette, elbette. Şimdi burada şu, e, bir şey söyledik. Dikkat edelim. Şimdi bak Türkçe'ye oradan geçelim. Şimdi biz kendimizi varlığın bir devamı olarak gördük. Sonra tüm varlığı da kendi idrakimizin bir uzantısı olarak kurduk. Bunu nasıl ifadelendireceğiz? Hmm. Burada işte Türkçe devreye giriyor. Yunus'un bence büyüklüğü Türkçe yazması değil, varlık da Türkçe konuşmayı becermesidir. Çok yani herkes Türkçe yazar canım yani ne olacak? İşte bu felsefi zeminde kendisini varlığın bir uzantısı olarak görüp varlığı da idrakinin bir uzantısı olarak kurduğunda bunu nasıl ifadelendireceksin? işte bunu Türkçe olarak yapmasıdır. Yani e, tabi bunun örnekleri Türkçenin başka lehçelerinde var yani Ahmet Yesevi'nin yaptığı az bir iş değil tabi. Yunus bunu Batı anlattığımız, Türkçesi. kısaca özetlediğimiz bu felsefi çerçevede yapıyor. Dolayısıyla dil üzerinden Türkçe üzerinden kendi özünü dışarı çıkartıyor. Ne demek bu? Sözdeki öz, bak dikkat edin orada, söz nedir biliyor musun? S eki dışarıya taşır. Özü dışarıya taşımak demektir. Dolayısıyla Yunus bu taşımayı Arapça değil, Farsça değil, Türkçe yapıyor. Yani kendi özündeki özünü sana Türkçe olarak sunuyor, sen de bunu Türkçe olarak alıyorsun. Türkçe konuşan ahaliye de bu iş nasıl yapılır öğretmiş Tabii o. yani böylece, ya tabii bu o kadar e, sahici, güçlü bir zemin ki bu teklifi görmenizden gelemezsin. Yani ister istemez bu teklife muhatap oluyorsun. Onun için Yunus varlığı Türkçe söyletmiş derken kastettiğim o sözünü yani özünü dışarıya çıkartırken, özünü paylaşırken e, bunu Türkçe ile e, yapıyor. E, ...bu iletişimi, bu bildirişimi e, Türkçe kılıyor. Dolayısıyla varlıkla e, Türkçe konuşuyor. E, saf haliyle bir teorik yazı dili ya da bir ifade değil. Direkt varlıkla Türkçe konuşuyor. Bu varlığın bir üyesi olarak hem cinsleri de buna dahil. Tanrı'yla da Türkçe konuşuyor. Hakla da Türkçe konuşuyor. Hakikatle de Türkçe konuşuyor. İnsanla da Türkçe konuşuyor. Ve bu e, Batı Anadolu'da kendisine kadar gelen tarih boyunca ilk kez yapılıyor. Evet, Değil bilebildiğimiz mi? kadarıyla. O dönemde bunun örnekleri var mı? Olabilir. E, Sadık e, Yazar Hoca e, bunun başka örnekleri olduğunu o dönemde söylüyor. Doğrudur, olabilir. Ama bunun e, kabul gören, hmm. muhatap bulan ve belirli bir e, bilince dönüşen, e, tarafında Yunus duruyor. Yani şeyim, pınar o yani kaynak o. Oradan e, besleniyor, oradan içiyor, oradan kanıyoruz yani. E, yoksa başka şeylerde, pınarlar da vardır belki ama onlar çaldamadılar. Çoğalmadılar. Yani. Çiçekleri açtıran bu. Evet. Evet. Kişisel kanaatim bu. E, dolayısıyla e, hepsi bunların birbirine bağlı. E, Yunus'a göre kendöz idrak edilmeden o özün söze dönüşmesi mümkün değil. Bu yapılmadığı müddetçe de bizim varlıkla irtibat kurmamız idrak düzeyinde mümkün değil. Dolayısıyla Türkçeyi öyle bir hale getirdi ki hem kendöz tabiri Yunus'un bir icadı. Yani kavramlar icat ediyor. Ve maddi kavramlardan o kadar, mesela nefis testeresi diyor. O kadar güzel, ben bunların bir kısmını çıkarttım hatta başka... Yunus araştırmacı dil açısından araştırma yapan hocalarımız da çıkarttı. O kadar çarpıcı terimler var ki çok somut bir terimi almış oradan soyut bir e, ifade kurmuş. Yani Yunus sadece Türkçe yazan değil, Türkçe icat eden e, bir e, düşünür. E, bu da gayet doğal. Çünkü o felsefi zemini kurduktan sonra zaten size söyletiyor, varlık size söyletiyor bunları. İster istemez bunları söylüyorsunuz. E, çünkü o zatınızı tahkik ettikten şeye idrak ettikten sonra o dışarı çıkarken bir şekilde çağlıyor yani bir işte patlıyor. Anlamıyor muyum? Eyvallah. İşte onun için ben şeyin Yunus'un varlıkla Türkçe konuşmasını böyle bir bağlam üzerinden e, yürüttüğünü. Yunus seninle niçin büyüktür sorusunun çok somut e, bir cevabı oldu hocam. Bak şimdi divanından güzel bak burada almışım diyor zaten bunu diyor ki dost isteyen gelsin bana göstereyin dostu ana budur sözüm sözüm özüm söz bak önden sonra ben biliyorum kendi özümü ben kendi özümü bilen bir insan olarak bu sözü söylüyorum yani. rastgele söylemiyorum Yunus senin sözlerin manadır bilenlere Söyleyenlerin sözünü devri zaman içinde. Yani yaptığı için bilincinde. Devri zaman aktıkça bu söz söylenecektir. Yine başka bir aşık Yunus sözlerin muhal diyi söylemez. Yani ben öyle muhal saçma sapan işler söylemiyorum. Son derece gerçekçiyim yani. Mani yüzün gösterir bu şairler kocası. Ben size anlamı gösteriyorum. Manayı gösteriyorum. Bu mana kelimesi üzerine bir oturum yapabiliriz. Yunus onun ne anlama geldiğini biliyor. O açıdan e, Türkçeyi bir konuşma dili olmaktan yani bireyler arasındaki bir bildirişim dili olmaktan çıkartıp kendisiyle Tanrı'yla varlıkla e, konuşma dili haline dönüştürüyor diye düşünüyorum bu çerçevede. Zaten divanı Risale-i ve ve takipçileri bak. Bir de bu çok önemli. Şimdi bir sürü Yunus var aslında değil mi? 18 Bunları, tane sadece Türkiye sınırları içerisinde varmış. E, Bunları ayırıyorlar şimdi. Bursalı Aş, Yunus, Aşık Yunus bilmem ne. Bizim Yunus. İşte bu da Yunus'un çoğalmasıyla alakalı işte. İst, hmm. İsterse onlar farklı kişiler olsun. Fark etmiyor ki yani o Türkçe şiir yazan herkes Yunus'un bir uzantısıdır. Artık. Öyle yani o kadar ki şey coğrafi sınırların e, şeyini de bir tarafıyla ortaya koyuyor. Evet. Azerbaycan'da var. E, Türkmenistan'da, Türkmenistan'da var. Türkmenistan'da var. Balkan'da var. Balkanlarda Yunus var. Yunus mezarı. Mezarlarından başka şeyleri, şeyleri de evet evet. Tabii, tabii. Yani o açıdan e, basit bir iş değil Yunus'un yaptığı. Onu söylemek istiyorum. Eyvallah. Yani Hocam şimdi vaktimiz de bitti. İstarcı oluyorlar. Öyle mi? E, bir tarafıyla zaten şimdi Yunus e, beyitleri okuyunca siz Sözde de bitti. Eve gidelim de ben divan açayım. Biraz favora <gülüyor> kadar mi? meşgul olayım. Evet güzel doğru. Tabii divanı sık sık okumak lazım. Tavsiye edeceğiniz bir divan var mı diye sorsam. Tam, yani var. Şimdi burada reklamını yapmayayım ama var ama tam bir neşti yok Sadık Hoca'ya göre. Hı -hı. Çünkü yeni insanları bulunuyor işin ilginç evet. tarafı. Yani bu da üzücü bir şey. Bir an evvel tam teşekküllü bir Yunus Divanı'na ihtiyacımız var. Ee, i̇nşallah e, bu konudaki araştırmacılar bunu gerçekleştirirler. İnşallah. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah iyi akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı sahurlar. Soruların peşinde de e, Türkmen kocasının izinden gittik. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar.